Sanatalk Güncel sanat konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar Ruşen Aktaş ve Sarah Newsmith akşamlar. Ee, bir sanat talkla yine birlikteyiz. Ben Roşan, Ben Zerha. Ee, bugünkü konuğumuz Esra Aysun. Ee, Esra e, Masumiyet Müzesi'nin direktörü. Ondan önce de tabii kültür sektöründe pek çok e, işler, projeler yaptı. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, şimdi e, senden böyle biraz kısacık söz ettim ama sen kendini biraz Hı -hı. anlat istersen. Evet. Evet. Nasıl başlayayım? Ee, aslında sanat yönetimi ile e, uğraşıyorum epey bir yıldır. Şimdi sanat yönetimi e, son dönemlerde oldukça kavgalı bir kavram olduğu için çok da sevilmeyen bir kavram. Ama e, ben biraz kendimi yani biraz değil oldukça kültür ve sanat emekçisi olarak. Kültür sanat yöneticisi değil de kültür sanat emekçisi ya da profesyoneli olarak tanımlamayı seviyorum. Hı hı. Çünkü sanat yöneticisi deyince böyle... Şirketlerde çok sıfırlı maaş alan sanki yönetici gibi bir hava uyanıyor. Sanat alanında ne yapmaktayım? Küratör değilim. Hiçbir zaman olmadım. Farklı disiplinlerde organizasyon, idari ama organizatör kelimesi de tam bence bunu açıklamıyor. Çünkü sadece verilen bir işin prodüksiyonunu gerçekleştirmek değil. Ee, yaratıcı fikre de katkıda bulunabileceğin Hı -hı. Bir şekilde çalışmayı seviyorum Hep sevdim ee, Aslında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı çıkışlıyım Hı -hı. Ee, Maceram 93 yılında jazz Festivali'nde hosteslik yaparak başlamıştı Hı -hı. Tiyatro festivali, müzik festivali, film festivali Birçok kişinin o dönem Aynı yollardan geçtiği gibi ben de geçtim Sonra bir şansla e, Görgün Taner'in yanında bir pozisyon açıldı O zaman jazz Festivali direktörüydü Onunla 6-7 yıl birlikte çalıştım hmm. part-time olarak. O sırada Pozitif yeni kuruluyordu. Pozitif'in kurucu kadrosuyla birebir Ayşe Gül Turfağan'la birlikte çalıştım. Ee, böylece evet o dönemi yani ilk 90'ları e, çok hızlı bir şekilde yaşadım diyebilirim hmm. bu iki kurumda. Sonra devam edeyim mi tarihçi? Nasıl Tabii, gideyim? başlamışken tamam. Yani, <gülüyor> <başlayalım. gülüyor> Sonra bir Amerika macerası. Evet, aslında. yani üniversiteden mezun olduktan sonra çok aslında aklımda sanat yönetimi alanında devam etmek yoktu. Bu çok severek yaptığım bir işti ama daha çok o dönem hele Hani asla para kazanamayacağınız ve bir hobi olarak Hani ek böyle bir tatmin verici bir iş olarak devam ediyordu. O yüzden böyle iki yıllık bir özel sektör deneyimi oldu. Daha sonra ama e, tabi. Hayatımı pazarlama ya da satış alanında devam ettirmek istemediğimi anlayıp bir yüksek lisans macerasıyla ve gene hani o İKSV'de çok e, severek yaptığım işi biraz da akademik olarak öğrenebileceğim bir bölüm keşfettim. O sırada New York Üniversitesi'nde ekonomi doktorası yapan pardon politika doktorası yapan bir, çok yakın bir arkadaşım sayesinde. E, onun bu, O buldu programı aslında ben çok da farkında değildim. New York Üniversitesi'nin sahne sanatları yönetimi yani Performing Arts Management olarak geçiyor. Ama aslında Amerika'daki sistemde bütün kültüre sanat sektörü kar amacı gütmeyen kurumlar Hı -hı. üzerinden gittiği için biraz kar amacı gütmeyen kurum işletmeciliği diyelim. Hı -hı. E, iki bölümden yani e, ortak bir programdı. NYU'nun hem e, Stern işletme Hı -hı. programından hem de e, School of Education eğitim Hı -hı. Programından bir eş program böyle dolu dolu bir iki yıl e, New York hem de 11 Eylül döneminde Hı -hı. yaşadım 2001-2003 e, ve sonrasında da İstanbul'a dönerek yani Amerika'da hiç kalmadım Hı -hı. E, bu çalışma vizemi kullanmamayı Hı -hı. seçerek e, burada yapılacak çok iş var ve daha heyecan Hı -hı. duyarak İstanbul'dan 2003 yılından itibaren geri döndüm. Hı -hı. E, ya sonraki maceralar aslında birçok kurum gene işte Bilgi Üniversitesi'nde asistanlık sonra Yettepe'de sanat yönetimi yeni açılan bölümlerde ders verme böyle bir heyecanla Hı -hı. bölüm başkanının desteklemesiyle de Hı -hı. Ayşegül orada bir Yettepe macerası ki o da bir 5-6 yıl hem lisans hem yüksek lisans sürdü ama bir yandan ben hep sadece akademik olarak kalmak değil hem alanda. Hı -hı. Hem üniversitede olmak istedim çünkü sanat yönetimi aslında hani akademik olmak isterseniz kültürel çalışmalar, sosyoloji ayrı bir alan. Fakat sanat yönetimi alanla çok Hı -hı. iş ve profesyonel deneyimin aktarılması e, hep o şekilde görüyorum. O yüzden yük yüksek lisans programları daha uygun. İşte Yıldız Sanat ve Tasarım Hı -hı. Fakültesi sanat yönetiminde ders verdim. E, sonra İTÜMİAM, Müzik Hı -hı. İşletmeciliği Hı -hı. Bölüm Koordinatörü oldum iki yıl. Orada ders devam etti. O da Menifere'nin davetiyle oldu. Onun desteğiyle. Bütün bu üniversitelerdeki hocalık ve sanat yönetimi nedir? İşte sanat yönetimi nasıl yapılmalıdır sürerken alanda da birçok farklı devam ettiğim pozisyonlar oldu. Hani kısaca Roxy'nin program koordinatörlüğünü yapmak. Müzik alanında devam ederek sonra çok iyi dostlarım olan Özen Daltaban ve Murat Daltaban'ın açtığı tiyatro DOT. Hı hı. Hani onların rüyasının bir parçası olma fırsatım oldu. E, 2005 Eylül'ünden itibaren DOT'un uluslararası projelerini geliştirdim. E, onlarla birlikte. Sonra bir kısa bir dönem galerist macerası. Hı hı. E, yan komşu oldu biraz 2008 yılında. E, ve sonra kendi kurtu, kurduğum bir e, 2010 sürecinde... Sivil toplum kuruluşu olan bir dernek macerasıyla yine 2010'da bir sürü proje Hı -hı. gerçekleştirdikten sonra şimdi 2012 itibariyle sadece Masumiyet Müzesiyle devam ediyorum. Şey anlatırken... Evet. Çok. <gülüyor> Masumiyet Müzesi, tabii evet. ki Orhan Pamuk'un romanlarla ilgili yani hikayelerden çıkmış objelerle dolu bir koleksiyonu var. Evet, doğru. Diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz onun... Koleksiyonu anlatabilir misin biraz? Yani farklı Tabii farklı ki. kutularda ki evet. e, objeler, sanatçılar da, tasarımcı e, tasarımcı olarak Hı -hı. çalışıyorlar yanılıyorsa? E, şimdi şöyle diyelim. Masumiyet Müzesi 28 Nisan 2012'de kapılarını açtı. Ben ekibe Temmuz 2012'de katıldım, Temmuz Hı. ortasında. İşte yeni bir yılım doldu. Şimdi Masumiyet Müzesi fikri aslında çok eskiye dayanıyor. Son 15 yıldır Orhan Pamuk'un aklında olan günlük yaşam objelerinin, günlük eşyaların, hiçbir değeri olmayan eşyaların hikayelerle değer bulduğu ve bir sanat eseri konumunda sergilendiği bir müze ortaya çıkarmak. Aslında biraz ben müze direktörü olarak... ...Romanın önüne geçiriyorum müzeyi. Diyorum ki Masumiyet Müzesi romanı Masumiyet Müzesi'ni var etmek için yazıldı. Orhan <gülüyor> ee, Pamuk ne diyor bu işe? <gülüyor> e, eş değer o birlikte bir proje olarak tanımlıyor tabii ki. E, ama ben biraz e, müzeyi kayırıyorum o anlamda. E, çünkü önce fikirleri var yani bir müze kataloğu yayınlamak... ...ki o şimdi hayata geçti Hı. şeylerin Masumiyet'i de 2012'de çıktı... Ya da bunu bir ansiklopedi olarak yazmak, işte objelerin hikayesini anlatarak. Ama sonuçta Çukurcuma'da işte 99 yılında gördüğü eski ismi Burkner Apartmanı olan bu binayı bularak ve Masumiyet Vakfı'nı kurarak aslında Hı -hı. o zamandan Hı -hı. isim de belli vakıf kuruluyor ve bina alınarak ilk önce restorasyonla proje başlıyor. Yani o yüzden müze hayatı ilk önce ...geçiyor diyebiliriz... ...açılması her ne kadar... ...Roman'ın evet. ertesine... <gülüyor> ...gitmiş olsa da... ...kalmış olsa da... işte ...İhsan Bilgin'le başlayan bir mimari projeyle... Hı -hı. ...daha sonra fakat... ...Roman'a ağırlık veriliyor... ...yani 2002-2008 bir roman yazma süreci var... ...ve o ailenin hikayesiyle birlikte... ...müzede 2008 yılında... ...bu yaratıcı ekibin kurularak... ...Orhan Pamuk'un da tamamen müzeye konsantre Hı -hı. olduğu... ...bir dört yıl var... Çok farklı küratörler, sanatçılarla birlikte ee, aslında maceralı bir dört yıl geçiyor. Ee, epey bir ekip değişiyor. Ama bence bu da müzeyi zenginleştiren hmm. unsurlardan biri. Çok kişinin katkısı var. Ee, hepsinin de ismi şimdi aslında ee, şey, Masumet Müzesi'nde. Teşekkür duvarımızda mevcut. Ee, müze romanla birebir yani bu ne demek? Müze aslında biraz müzeciliğin ortaya çıkışıyla da ilintili bu 16. yüzyılda ortaya çıkan harikalar kabinetleri, evet. kutuları olarak hı hı. Tan tanımlayabileceğimiz işte Cabinus of hı hı. ya da Wunderkammer onlara referans vererek romanın 83 ayrı bölümünü aynı isim ve aynı numaralarla sergi kutularına taşıyor hı hı. yani her romanın kendi ait bir sergileme kutusu var her roman bölümünün evet. pardon fakat o kutuların içeriğine bakarsak şimdi müzeyi görmeyen birçok kişi de bir ön yargı Hı. var işte Orhan Pamuk bir roman yazmış sonra onu hayata geçirecek işte romanın bölümleri Hı. okunuyor objeler tek tek konuluyor ondan fazlası olduğunu söylemeliyim görmeyen olası ziyaretçilerimiz için bizi dinleyen romanın bölümlerinin bir Enseleasyon olarak hayata geçirmesi. O yüzden de e, müzeyi tanımlarken ben müzenin kendisini bir enseleasyon olarak tanımlamayı seviyorum. Yani müzenin kendisi, binası ile birlikte bir aslında e, mucizeler kutusu o anlamda. Hani kapı yani ve içine girdiğiniz bir harikalar, mucizeler kutusu. E, Biraz ziyaretçi don, don de aynı zamanda belki. Evet yani ziyaretçi de onun bir parçası oluyor. Enstalasyonun bir parçası haline geliyor. Çünkü roman bu müzeyi hayata geçirmek için anlatılıyor, yazılıyor ve işte romanda bir sayfasında, son bölümde ziyaretçilerin kullanabileceği bir bilet var. Hani böylece hem Orhan Pamuk romanın bir parçası. Çünkü hı hı. hikayeyi ona Kemal Basmacı romandaki Orhan Pamuk anlatıyor kendisine ve son bölümü Orhan Pamuk kendi Ağzından yazıyor ve bileti de Kemal Basmacı'nın vasiyetiyle Okur'la e, buluşturuyor çünkü o biletle roman okuyucusu ücretsiz olarak müzeyi gezebiliyor. İnstalasyonlara e, geri dönersek nedir bu instalasyonlar? E, çok farklı yapılardan oluşuyor yani kurgu devam ediyor müzede e, bir parça da o yüzden de instalasyon bir parçası oluyor ziyaretçi yani. Ee, o kurguyu yaşamaya devam Hı -hı. ediyorsunuz. Yani bize, müzemize ziyaret eden birçok ziyaretçi de bu hikayenin gerçekliğine inanmayı seçiyor. Hı -hı. Şimdi o tamamen okuyucuya kalmış. Çünkü Orhan Pamuk'la röportajlarda o bunun bir kurgu olduğunu Hı -hı. iletiyor. Fakat katalogta müzenin Hı -hı. kataloğu da bu kurgu dilinden yazılmış bir şekilde. O yüzden e, ziyaretçinin kendisine kalmış aslında onun nasıl bir parçası olacağı müzenin. Bir Ama, de görünce o gerçekliğini evet, destekliyor. Yani bir obje önümde olduğu zaman ha, gerçek evet, olduğunu zannettim. Mesela ilk zannettik. kutuyla başlayalım. Hani hayatımın en mutlu günüydü cümlesiyle başlayan Hı -hı. ilk bölümde e, ziyaretçi e, Kemal'in anlattığı ofisunla ilk birlikteliklerini yaşadıkları Hı -hı. odada. Hani dışarıdan gelen çocuk sesleri ki de bir ses enselasyonu var. O da Cevdet Erek tarafından yapılmıştı. Ee, hani kendisine doğru uçuşan tülde Füsun'un düşürdüğü küpe, Füsun'un küpesi ki romanda hı hı. da e, önemli en bir yeri önemli. var Füsun'un küpesinin onu görüyor ee, işte daha sonra da tek tek kutu kutu ilerlediği zaman hikayedeki göndermeler işte objeler e, yani şöyle objeler de var işte e, romanda anlatılan Füsun'un küpesi ya da Meltem gazozları yani bu objeler gerçekte yoklar ...romandaki tarife göre... ...yeniden Hı -hı. üretildiler. Fakat... E, ...romanda gene geçen... E, ...tariflere göre ya da... ...sadece bir dikiş makinesinden bahsediliyor. Hı -hı. Bulunmuş bir dikiş makinesini de bulmak mümkün. Ya da dikiş kutusunu. E, fakat... ...şunu da demek gerek. E, Birebir romandaki... ...yani e, kutuların görevi bir hikaye anlatıcılığı... ...birebir eşleştirme yapmak değil... E, daha çok romanın bölümlerinin ruhunu yansıtmak diyebiliriz. O yüzden de bambaşka bir hikaye de çıkabiliyor. Yani o objelerden hmm. kendi hikayelerini de anlatabiliyorlar. Ee, kısa bir hatırlatma yapalım. Konuğumuz Esra Aysun, Masumiyet Müzesi'nin direktörü ve müzeden söz ediyoruz. Burada hemen bir şey sormak istiyorum Esra. Müzenin tabii sürekli sürekli koleksiyonu var bu hmm. anlattıkların onun parçası. Geçici sergiler oluyor mu ya da olacak hı hı. mı? Evet bu da aslında çok merak edilen bir nokta Şimdi öncelikle müzede müze bitmiş bir müze değil ee, Hani birçok kişi onu soruyor E tamam Roman belli sonu belli başı belli <gülüyor> ee, bölüm sayısı belli kutu sayısı belli daha ne olabilir burada ee, Aslında çok şey olabilir Çünkü roman hi e, hikaye diyelim. İzleyiciye aktarıldı, okuyucuya aktarıldığı kadarıyla yazılmış ama hikayenin yazılmamış birçok yeni bölümü çıkabilir. Hı hı. Bu yeni bölümlerle farklı sergiler yapılabilir ama öncelikle zaten bitirilmemiş şu an kırmızı perdeleri çekili şekilde duran sekiz tane kutumuz var. Hı hı. Yine e, belli sayıda bir kutumuzun e, yarım perdeli görüyoruz yani oradaki daha müdahaleler hı hı. devam edecek. Bir de e, müzeye yeni geçici sergiler katma fikrini hep konuşuyoruz Orhan Pamuk'la. Yani çünkü onun da altını çizelim. Orhan Pamuk müzenin hem e, vakıf sahibi olarak sahibi, e, tabii ki romanından yarattığı için yaratıcısı ama bir de e, yani yurt dışından birçok e, mesela röportaj teklifi geldiği zaman işte müzenin küratöryel ekibiyle görüşebilir miyiz sorusunun cevabı. Hani küratöryel ekip aslında Orhan Pamuk. Yani ...bütün o sergilemelere karar veren... Yani ...şimdi tabii bunu hepsinin üzerinden birlikte sohbet ediyoruz. Orhan Pum'un farklı sanatçılarla çalışmışlığı var ve çalışma isteği var. Hmm. Yeni yaratılar olabilir. Fakat biraz temkinli adımlarla hmm. ilerlemeyi seçiyoruz. Ortak kararımız çünkü... Hani güncel sanat böyle çok e, mayınlı bir tarla. <gülüyor> <gülüyor> hani sadece şu son dönem yaşadıklarımızdan dolayı değil ama hep öyle. Hani yeni üretimler, işte bu sergi dinamiğinin bir parçası olmak, küratörlerle çalışmak. E, bunlara biraz daha uzaktan bakıp e, bir de hani haddimizi bilerek de o anlamda. Hani Masumiyet Müzesi bence yaratıcılara çok büyük bir katkı yapıyor ama bizim ayrı bir sergileme alanımız yok. Hani geçici sergi derken zaten müzenin küçük yapısı yani o binanın Hı -hı. ruhunun dışına çıkmadan ve romanın bütünlüğü dışına çıkmadan yeni Hı -hı. yaratılardan bahsediyorum. Bu da mutlaka daha az sayıda ve daha kısıtlayıcı ama şu an için bunu işte evet yılda dört geçici sergi yapacağız, iki uluslararası, iki yerli küratörle çalışacağız gibi bir planımız yok. Hani bunu biraz daha müzenin kendi hayatına bırakmayı Hı -hı. seçtik. Çünkü bu da güzel müze hala organik yani müze yaşıyor, yaşamaya devam ediyor, değişiyor. İzleyicilerden gelen tepkilerle de değişiyor. Mesela hı hı. şimdi sesli rehberi başlıyoruz. E çünkü müzeyi gezmek için romanı bitirmeyi beklemeyen birçok ziyaretçimiz oldu hı hı. ve onlarla müzenin daha iyi bir diyalog kurabilmesi için de sesli rehber projesini başlatma kararı aldık. Şimdi onun üzerine çalışıyoruz ve Orhan Pamuk sesli rehberi kayıt yapmış değil mi? Yanılmıyorsam evet, Türkçesine... yoksa. Türkçesine Orhan Pamuk okudu. Yani Hı -hı. E, rehber de şu mantıkla ilerliyor. E, her kutu için gene bir anlatım var. Kutu kutu gidiyoruz. Onda da iki karakter konuşuyor. İki karakterimiz var. E, biri Kemal Basmacı. Hı -hı. Yani romandan alıntı. Kendi anlatımı. Bir de Orhan Pamuk katalogda da anlattığı ama yeni e, metinlerde içeren Orhan Pamuk konuşmaları. ...Türkçesini ikisini de Orhan Pamuk'la yaptık... ...fakat İngilizce için... ...onu şu anda... ...son romanı üzerine çalışıyor, epey yoğun... ...artık vaktini de çok fazla almak istemedik... ...bir de bu dilleri çoğaltmak istiyoruz... ...yani Almancası, Hı -hı. Fransızcası... ...biraz Orhan Pamuk'un sesini Türkçe ile... ...ne diyelim... ...özel bırakmak Hı -hı. istedik, Türkçe'ye özel... ...o yüzden İngilizcesi de çok keyifli bir çalışma oldu... ...bir Richard Hammer... ...yani Hı -hı. hem müzisyen hem... ...profesyonel bir seslendirme sanatçısı... ...Türkiye'de yaşıyor onun katkısı oldu. o Kemal Basmacı'yı seslendiriyor ve çok hoş bir gelişmeyle British Council'ın çünkü desteği oldu İngilizcesini hayata geçirmemizde ve British Council'un Arts direktörü, bütün Türkiye başı Gregory Nash kendisi konuştu hmm. o da Orhan Pamuk'u seslendiriyor böylece hem bir Amerikan aksanımız hem bir İngiliz <gülüyor> aksanımız ve böyle iki müthiş kişinin desteğiyle ...enteresan bir çalışma oldu. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Birçok kişi şu proje nostaljik bir proje olarak görüyorlar. Şu nostalji fikri ya da nasıl karşılaşıyorsunuz? Evet. Şimdi nostalji biraz da şu, biz de onu sahipleniyoruz. Çünkü bir dönem müzesiyiz. Kendimizi biraz da küçük bir dönem müzesi olarak görüyoruz. Yani bir şehir müzesi olarak görüyoruz. Roman 1950 ile 2000 arasındaki... Olayları anlatıyor. Hani çok odaklı baktığımız zaman hikayeyi 1970'ler ve 80 sonu olarak tanımlayabiliriz. Ee, yani benim her zaman söylediğim İstanbul çok değişken bir şehir. İşte şu an gündemimizde olan bütün sıcak maddeler de elimizden kayıp giden geçmiş ve onu koruyabilmek, koruyamamakla Hı. ilgili. Ee, bizim katkımız sanırım müze olarak o dönem objelerini... Umarım sonsuza dek <gülüyor> neyse o sonsuzluk masumiyet vakfının koruması altında çatısı altında orada tutabilmek film arşivimiz var mesela 1900 gene 50'ler ve 80'ler ağırlıklı İstanbul'u görselleştiren filmler müthiş görüntüler Hani bu film hak sahiplerinin katkılarıyla elbette bize verdikleri haklarla 3 tane Film kolajımız var. Hı hı. Yani izleyici mesela müzedeki o dönemin objelerini görürken o dönemin İstanbul'unu görme şansına da sahip oluyor. E, o yüzden evet o hem hüzün hem nostalji var müzede bol bol. Aslında Orhan Pamuk edebiyatında diyelim bunlar zaten çok başat şeyler hani Doğru. hüzün ve nostalji hı hı. var İstanbul de. De. Evet. evet kesinlikle evet. buradan aslında ben sana şey sormak istiyorum ben müzeye birkaç kere geldim haliyle ve evet. her defasında da yanımda başka milletlerden ama kitabı okumuş arkadaşlarım hı hı. vardı ve hani çok dikkatli gözlerle baktılar hani onlar da ben ve benim hani gözlemim her geldiğimde daha çok daha uluslararası bir e, izleyici kitlesi gördüm orada. Hani işte Orhan Pamuk kimler okuyorsa Japonlar, Lübnanlılar, <gülüyor> Çinliler herkes var müziğe evet. de. E, son yaşadıklarımız dedin ya yani Hı -hı. gezi süreci dediğimiz evet. genel olarak. Bu size nasıl yansıdı? Yani... Hı -hı. E, Öncesi ve sonrasında gelen insan Hı -hı. E, manzaraları diyeyim ya da tepkiler e, bir şimdi, fark oldu mu? Öncelikle hani gezi öncesine dönersek e, biz tabii ki ziyaretçi istatistimize baktığımızda yüzde elli yurt dışından gelen ziyaretçimiz var. E, bu hep birbirine çok yakın bazen hatta yüzde altmışları çıktı bu sayı. E, belli dönemlerde yani turizm dönemlerinde bu tabii hem çok doğal e, bir sonuç. Çünkü kültür sektörü olarak hani biz de nasıl yurt dışına gittiğimizde zaman ayırdığımız ilk şey kültür kurumları oluyorsak e, bizi ziyarete gelen e, yani zamanını kültür sektörüne veren çoğu kişi <gülüyor> yabancı oluyor. Şimdi bu kaçınılmaz bir gerçek. E, Gezi birlikte tabii. E, sayıda ziy günlük ziyaretçi sayımızda epey bir düşüş oldu. Ama bunun öncelikli nedeni insanların bu bölgeye gelmeye korkması. Hmm. Yani şu an e, o veriler tam e, çıkmış değil. Hani yanlış bir şey söylemek hmm. istemem. Yerli ziyaretçimiz daha az yabancımız hmm. diye az. Hani günlük gördüğümüz kadarıyla ortak bir düşüş. E, yani bütün kültür sektörü Beyoğlu hmm. e, coğrafyasında ve en çok biz etkilendik yani Beyoğlu hmm. Esnafı'nın bir parçasıyız hmm. biz de. Ee, biz en son e, tam şu an tarihi 6 Temmuz ya da 7 Temmuz'du. İşte bu Tünel Şenlikleri kapsamında Caz Festivali'nde bir konser ev sahipliği yaptık. Çok da keyifli geçti ama konser sonrası bir süre hani izleyicileri çıkaramadık. Çünkü müthiş bir gaz var ve hani Taksim Meydanı'nda atılan gaz Çukur olduğu gibi çöküyor. Bunlar tabii çok keyifsiz bir yandan bütün olanların bir parçası olmak yani tarihin bir parçası oluyoruz ve kültür sektörü olarak da dayanmamız gereken yani biz de bunu çok konuştuk çok sorguladık sonuçta birçok kurum gibi biz de devletten destek almıyoruz yani statü olarak tabii ki bir vakıf olarak kurulduk ve özel müze statüsündeyiz hı hı. Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı yani devlet tarafından bu ne demek? Kayıttayız ve kontrol ediliyoruz. Her türlü aktivitemiz vakıf olduğumuz için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Denetliyor. denetleniyoruz. Onlara bütün mali ve hukuksal sorumluluğumuz var. İbraz ediyoruz. Fakat en büyük sorumluluğumuz tabii ki izleyicilere. Yani kültür ve sanat hayatını sürdürmek isteyen, bizi destekleyen kişilere. O yüzden biz dayanacağız hani küçük bir müzeyiz bunun bir avantajı var elbet ama bir dezavantajı da destekçimiz şu an yok. Yani Masumiyet Vakfı Orhan Pamuk katkılarıyla kuruldu fakat şu an müze tamamen kendi giderleriyle dönüyor. Yani bu da gene sektörde çok anlaşılmayan bir şey diyeyim sektör demeyeyim bazen. Sanat çevresinde hı hı. işte bir müzenin bilet gelirlerini olması eleştiriyor müze dükkanının olması eleştiriliyor ama bu kurumları hayatta tutan Tabii. bunlar iktisadi ama, işletme kesinlikle. birimleri ee, o yüzden dayanacağız ve burada olmaya devam edeceğiz. Yani i̇yi olacak. Kesinlikle <gülüyor> bizim de düşüncemiz o her şey daha iyi günler için. Esra çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür için. ederim. Ee, i̇yi akşamlar diliyoruz Bu arada e, bir hatırlatma daha yapalım Önümüzdeki hafta Sanat Olk'un şimdilik son programını yapacağız e, Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın Sanat Olk Güncel sanat konuşmaları Hazırlayan ve sunanlar Ruşen Aktaş ve Sara